Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral bölgesinde taş ocaklarının ÇED yani çevre etki değerlendirmesi sürecinden nasıl muaf kalabildiği ortaya çıktı. Serkan Ocağı'nın radikalde yer alan haberine göre Akkuyu AŞ bölgede santral inşaatı yapmadığını sadece taş ocağı açtığını belirtirken nükleer santral karşıtları taş ocağı çalışması adı altında temel kazıldığını iddia etti. Şirketin nükleer santral için ÇED onayı almadan inşaat faaliyetine başladığı gerekçesiyle iki ayrı suç duyurusu ayrıca yenilenen yer lisansı için de iptal davası açıldı. Mevzuata göre taş ocağı alanı için... 25 hektar ve üzeri kapasite için de yıllık 400 bin ton üzerinde üretim yapılacaksa yönetmeliğe göre çet süreci başlatılması gerekiyor. Bu da epey meşakkatli bir süreç. Akkuyu AŞ ise araziyi iki parçaya ayırarak projeyi Birnoğlu Taş Ocağı ve İkinoğlu Taş Ocağı olarak adlandırdım. Her iki taş ocağı için de ayrı ayrı başvurdu. Birnoğlu Taş Ocağı için 24 0.75 hektarlık alan yani 25'in azıcık altında ve yıllık 380 tonluk üretim öngörüldü yani izin verilen 400 tonun altında. Yönetmeliklere göre bu durumda ÇED raporuna gerek yoktu ve Mersin Çevre ve İl Müdürlüğü'nden gerekli izin alındı. Aynı işlem İkinoğlu Taş Ocağı için de yapıldı. İkinci Taş Ocağı için de Aynı şekilde 25'in hemen altında 24.98 hektarlık alan için müracaat edildi. Böylelikle güya 25 hektar ve 400 tonluk yıllık sınır aşılmamış, ÇED'e de ihtiyaç olmamış oldu. Valilik toplamda iki ayrı taş ocağı için toplamda 49.65 hektarlık sağda taş faaliyetine ÇED gerekli değildir karar verilerek faaliyetlerin başlamasına izin verdi. Nükleer karşıtı platformun avukatlarından Mehmet Horuş yapılan hukuksuzluğu şöyle anlattı. Daha önce Danıştay'ın çok sayıda bu anlamda verdiği karar vardı. Bu şekilde çetin bölünemeyeceğini ve aynı ekosistem içerisindeki projelerle ilgili kümülatif değerlendirme yapılmasının gerektiğini belirten kararlar bunlar. Aynı hileye HES'lerde de başvurulduğu için o konuda da mahkemeler iptal kararları veriyor. Yaşam hakkını bu tip açık hukuka aykırılıklar içeren izinlerin şirketlerle yine kazanılmış hak yaratmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle gerekli hukuksal girişimlerde bulunacağız diye konuştu. Hukukun sadece lafı değil tabii ki ruhu da vardır ve ruhuna aykırı hareket edenlerin dönüp vicdanlarına bakmaları gerekiyor. Toplumsal vicansa şüphesiz gerekeni zaten yapıyor. 8 Şubat tarihinde enerji verimli sanayi proje toplantısında Greenpeace için Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Çevreci bazı STK'lar var, bizim nükleer ve kömür santrallerimize karşı çıkıyorlar, onları da bu işe davet ettik, protesto yapacaklarına niye tasarruf etmiyorsunuz diye tencere tava çalsınlar demesi hakkında yazılı açıklama yapan Greenpeace Akdeniz, önce bir çevre örgütü olarak enerji konusunda daha geniş kapsamlı yaklaşmak zorunda olduklarını ifade etti. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksuğan, enerji verimliliği önemli. Ancak bu tek başına Türkiye'nin enerji sorununu çözmek için yeterli değil. Doğru enerji politikaları geliştirmek, Türkiye halkının bugün ve yarın çevresel tehditlere maruz kalmadan, enerji maliyetleri yüzünden cebi yanmadan ve yanlış projelerle mağdur olmadan sağlıklı bir dünyada yaşama hakkının bir parçası ve zorunluluğu. Greenpeace olarak biz hükümetin enerji politika ve stratejilerinde bu bütünsel vizyonu görmüyoruz. Bakan Yıldız eğer Greenpeace'in önerilerini yerine getirirse kirli atık sorunları olan kömür ve nükleer projelerinden vazgeçerek halkın sağlığını riske atmayan yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak 2030 yılında %28, 2050 yılına geldiğinde ise %53 enerji tasarrufu yapıyor olabiliriz dedi. Bakan Yıldız'ın çaresi sadece Türkiye'nin enerji politikaları kapsamında yanıtlamanın olanaksız olduğunu açıklayan Aksoy, bu çareyle birlikte biz şu noktaların da açıklığa kavuşturulması ihtiyacını çok acil diye düşünüyoruz. Yurttaşlar da birlikte elinde tencere tava protesto etmekten başka alan bırakılmayan sivil örgütlerin enerji ve çevre başta olmak üzere tüm politika alanlarında bilgiye erişimini, adalete erişimini politika oluşturma ve karar alma mekanizmalarına katılımını bu süreçlerin şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygunluğunu ne zaman garanti altına alacak? Hükümet, kömür ve nükleer projeleriyle kotalar ve engeller koyduğu yenilenebilir enerjinin önünü açacak mı? Hükümet Türkiye için neden artık tüm dünyanın üstünde düşündüğü düşük karbonlu, düşük enerjili bir kalkınma modeli geliştirmek yerine sürekli artan bir enerji ihtiyacını varsayımı üzerinden enerji politikaları geliştiriyor? Bakan, nükleer ve kömür projelerini tüm boyutlarıyla ve şeffaflıkla yeniden gözden geçirmeye hazır mı? Bu projelerden vazgeçip hem ekonomik hem de ekolojik olarak sürdürülebilir önerilerimizden faydalanmaya hazır mı? Bu soru ve görüşlerimizin ışığında açık ve şeffaf bir işbirliği sürecinde Greenpeace olarak katkı vermeye hazırız, diye konuştu Pınar Aksuğan. Kuzey Ormanları Savunması İstanbul Balmumcu'da bulunan Sabah ATV binası önünde protesto elimi gerçekleştirdi. Üçüncü köprüye karşı Abbas Parkı'nda buluşan Kuzey Ormanları Savunması Colin, Cengiz, Mapa ve Kalyon Grup tarafından oluşturulan konsorsiyumu protesto etmek üzere yürüyüşe geçti. Grup Sabah ATV binasına yaklaştığında polis barikatıyla karşılaştı. Burada grup adına açıklama yapan Osman Erdem ve Ezgi Özdemir şunları söyledi. Bizler İstanbul'u ve doğayı savunanlar... Bu katliamın tanıkları olarak İstanbul'un kuzeyinin yok edilmesine seyirci kalmıyoruz. Madem ki adaletsizlik kol geziyor, bizler İstanbul halkı olarak bu projelerde kuzey ormanları, kuzey orman köylerini ve kentlerimizi yağmalamakta ortaklaşan Cengiz Kalyon, Limak, Mapa, Colin grubunun suçlarına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Kuzey Ormanları savunması. Yeşil ve barış dolu ve adaletli bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Geze gelin geleceği